Muhterem Hocam, öteden beri bazı kesimler yurt içinde ve yurt dışında Türk eğitim gönüllülerince açılan okulların yüksek maliyetler gerektirdiğini, bu sebeple değirmenin suyu nereden geliyor diyerek bunların kaynağının neler olduğunu gündeme getiriyorlar. Bu hususta ne buyurursunuz? 80'li yıllardan itibaren okullar açılmaya başladı Türkiye'nin içinde. 90'lı yıllardan sonra da yurt dışında açılmaya başladı. Bu 25 senedir yurt dışında ve yurt dışındaki okullar ne yaptılar? İşte Türk toplumu yeniden ilime uyanmasını ortaya koyuyor ve dünyanın dört bir yanında olimpiyatlarla Ava avaz kendisini bağırıyor, haykırıyor, Türk milleti de var diyor. Afrika'nın içlerine kadar açılmış, Güney Afrika'ya kadar gitmiş, tehlikeleri göğüslemişler bu arkadaşlar. Türkiye'nin şerefini yükseltmişler, Türkiye'nin bayrağını yükseltmişler. Ve ben bizim bayrağın altta kalmasını hiç tahammülüm yok. Bu okullar bunu yapmışlar. Yurt içinde bunu yapmışlar. Yurt dışında bunu yapmışlar. Sen o liselerden bir tanesinin müdürü dedi ki, nazar değer diye söylemiyorum da bizim talebelerin yüzde yüzü üniversiteye girdi dedi. Ve zannediyorum bu özel teşebbüsle açılan bu okullarda yetişen talebelerin hemen hepsinde çok küçük farklarla da olsa durum aynen der yani. Hepsinde yüzde yüz, belki doksan küsür filan üniversiteye giriyor. Bu bir seviyedir. Bunlar da Türk toplumunun bugünü ve yarını adına yapılan olumsuz faaliyetler var mı? 25 seneden beri devletin müfettişleri, milli eğitim müfettişleri gelip gidiyorlar. Olumsuz bir faaliyet varsa milli güvenlik derslerine devletin subayları geliyor, o dersi veriyorlar bildiğim kadarıyla. Ben ne o işin işlediğini gördüm Ne de öyle bir subayın gel burada ders verdiğini gördüm Ama Kanuni mevzuat yani öyle oluyor e 25 senedir bu insanlar Burada bir şey görememişlerse şayet Ters bir şeye şahit olmamışlarsa Veya milli eğitimin Diğer okullarından farklı olumsuz Bir şeye şahit olmamışlarsa şayet O zaman bunlar hakkında Olumsuz hüküm beyan etme Sadece bağnazlık olur Terbiye müsaade etse Düpedüz yobazlık olur diyeceğim. Bir diğer yanı da yurt dışında okullar açılıyor. Eğer o okullarda suizanına sebebiyet verecek küçük bir emare olsaydı, hele hususuyla onların bazılarında şüpheli bir sistemin hakim olduğu bölgede okul açtılar. Fakat şimdiye kadar bu insanlar orada hiçbir şey görmediler. Olumsuz hiçbir şeye şahit olmadılar. Olsalardı zaten iflah etmezlerdi. Aksine bana gelen bilgilere göre diyorlar ki, burada şu kadar okul açtınız, Falan yerde şu kadar açmışsınız. Niye burada o kadar açmıyorsunuz? Açın, burada da eğitime seviye kazandırın diyorlar. Şimdi Türkiye'den gelmiş insanlara, Asya'dakilerin büyük ölçüler tepkileri vardı, reaksiyonları vardı. Ama hiçbir şey olmadı. Bağrılarına bastılar. 10 küsür senedir de sinelerine basıyorlar. Liseler, bilmem kaç defa mezun verdi. O liselerden mezun olanlar, üniversitelerden mezun oldular. Eğer küçük bir arıza söz konusu olsaydı, onlar, bütün oradaki insanları hüdud dışı ilerlerdi. Bu okulları falan hareket, filan hareket tedvir ediyor, gerçekleştiriyor filan olmasa zannediyorum, bunları arkasındaki halk kaynağından tecrid ederek ortaya koysak, desek ki böyle bir faaliyet var. Böyle bir faaliyete altın madalyalar yağdırılmalı derler. Realiteler bunun böyle olmasını iktiza ediyor. Fakat bir kısım dindarlar, bu işi yaparken de Allah nezdinde sevap kazanmak için yapıyorlar. Başkası da yapamaz bunu. Sevap mülazası olmadan, Allah mülazası olmadan insanlar kazandıklarının yarısını bu işe ayırıp da bu mevzuda yardımcı olmazlar yani. Ancak Allah rızası için yapılır böyle bir şey. Ancak Türkiye sevdasıyla yapılır. Ancak Türk milleti sevdasıyla yapılır. Ancak Anadolu'yu dört bir yandan bir yönüyle Lobilerle böyle teminat altına alma sevdalları yapabilirler bu mesele ve o olmuştur. Dünyanın dört bir yanında yapılıyor bu işler. Bu insanlar fedakarlıklarından dolayı, hasbiliklerinden dolayı alkışlarımı aldırlar. Öyleyse başka bir şey var işin arkasında. Bu işi niye falanlar yapıyor da biz yapmıyoruz. Türkiye'de alışmışlar böyle yapılan bütün meziyetler, faziletler hep kendilerine çıkarılsın, bunlar yaptı falan densin, onlar alkışlansın. onları alkış gitmeyince, o iş cennete götürme bile olsa onların nazarında merduttur. Bu da işin bir yanı. Bir diğer yanı da şudur, aslında onların bu mevzuda böyle kuşku duymaları, endişe duymaları, bir yönüyle belki devletin sistemini de zan altında bulundurma manasına geliyor. Çünkü bana yine okul müdürlerinden bazıları anlattılar, eğer Türkiye'de yer burada. Gece yarısı baskın yaptılar, akşam baskın yaptılar, mesai tanımadılar. Hafta içi baskın yaptılar, hafta arası baskın yaptılar. Normal bir kere teftiş oluyorsa 20 defa teftiş yaptılar. 20 defa didik didik ettiler. Hatta bizim Türk toplumu olarak genelde terbiyemizde terbiyemizde telif edemeyeceğimiz şeyler yaptılar. Mesela kızların yatakhanelerine girdiler. Mesela kızların yataklarını karıştırdılar, mesela onların çantalarına baktılar. Bunlar cereyan eden, ahvale adiyeden şeyler. Hiç kimse sesini çıkarmadı, gazeteyi hiçbir şey intikal etmedi. Hiç kimse bir parlamentere gidip bu mevzuda dert yanmadı. Dedi ki biz kendi devletimize ve kendi milletimize hizmet ediyoruz. Kendi milletimize insan yetiştiriyoruz. Buraya gelip teftiş edenler de bizim devletimizin müfettişleridir. Yapsınlar, zararı yok. Yirmi defa değil, 50 defa yazın teftiş etsinler. Her hafta yazın bir kere teftiş etsinler. Her hafta bir kere devlet müfettişleri gelmiş, teftiş etmiş, bir şey bulamamışsa hala onlar hakkında güftügü etmek, koca karılar gibi dedikodu etmek demektir bu. Bir seviyesizliktir yani. Bunu Türk aydını yapıyorsa, bunu şöyle böyle belli yerlere gelmiş insanlar yapıyorlarsa Seviyelerinin çok altına iniyorlar demektir. Ondan dolayı da işin doğrusu bize utanmak düşüyor. Çünkü onlar nedense utanma hislerini yitirmişler. Onlar namına bize utanmak düşüyor. Bir diğer yanı da şudur. Şimdiye kadar ister daha belki reis-cumhur, ister ondan sonraki reis-cumhur, ister şimdiki reis-cumhur. Bunlar gittiler değişik yerlerde, gördüler, ettiler bu okulları. Belki... Bu en sonundakinin o mevzuyla alakalı bir yere yazdığı yazı olmadı bilemiyorum ben duymadım. Belki de olmuştur. Belki takdiristler o da ifade etmiştir. Belki o da o hizmete alkışlamıştır bilemiyorum ama daha belki Cumhurbaşkanları bu mevzuda bir sürü mektuplar yazdılar. Süleyman Bey belki 50 tane mektubu var. 50 tane ülkeye 50 tane mektubu var. O mektuplar elde yani dosyalarda muhafaza ediliyorlar. O ülkelerin dosyalarında. Turgut Bey'in mektupları var, Bülent Bey'in takdirleri var. Devletin başına gelen insanlar hep bu okulların arkasında durmuş, takdir etmişler ve bu eğitim faaliyeti alkışlanmalı ve devam etmeli demişler. O zaman konuşanlar kimin hesabına konuşuyorlar yani? Müfettiş öyle diyor, öyle bakıyor, öyle görüyor, bir şey yok diyorsa, devlet başkanları bu işe destek çıkıyorsa, ve bu okullar açılacağı zaman, mesela ben iyi biliyorum, hatırlıyorum, Kuzey Irak'ta okul açacakları zaman kendi aralarında konuştu arkadaşlar dediler ki orada sadece bizim askerimiz var, askerlere soralım, Türk toplumunun masraata adına yararlı olacaksa okul açalım dediler. Ve oradaki askerler dediler ki masraata muvafıktır bu. Afganistan'daki orada bizim birliğimizin başındaki komutan Türkiye'ye döndüğü zaman ben Afganistan'daki okulları çok yararlı gördüm. Taliban geldiği zaman o okulları kapadı. Bunlar geldiler yeniden gelen okullarınızı açın dediler. Mezari Şerif'te en güzel bina arkadaşlara verdikleri okul binasıydı. Bir ara bu hükümet ona gözünü koydu. Bina çok güzel, çok düzgün. Alalım dediler. Fakat sonra dediler ki okul olması daha güzel, milletimize yararlı olur dediler. Yine o arkadaşlara verdiler. Bunlar benim görmeden duyduğum şeyler. Şimdi yurt içinde, yurt dışında mesele bu kadar takdir ediliyor. O bu kadar takdir ediliyorsa bence bu mevzuda muhalif beyanda bulunan insan muhalefetiyle ne duruma düştüğü bellidir zaten. mesela bir bu yanını tespit etmek lazım. Yani okullar ne yapıyor? Onun bilinmesi lazım. Okullar Türk milletin adını dört bir yana duyuruyor. Okullar Türk insanının itibarını yükseltiyor. Gelecek adına lobiler oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanında bunlar sulh adaları oluşturuyorlar. El alem Harbi darp hülyaları yaşamasına karşılık bu arkadaşlar sus solukluyorlar. Gittikleri her yerde emniyet ve güvenlik solukluyorlar. Bunu yapıyorlar. Ve bilelim ki buna karşı çıkan kimse ya aklından zoru var veyahut da haset gözünü öyle döndürmüş ki nerede nasıl bir tavır alacağını bilemiyor. Meselenin ikinci yanı şu. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu parça parça başlamış. Bir yerde, iki yerde, üç yerde başlamış. Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında. Sonra dünyanın değişik yerlerine yayılmış bir eğitim faaliyeti. O öğretmen arkadaşlar bazılarının desteğini alarak Türkiye'de, bazı linginlerin desteğini alarak, bazı vakıfların, bazı derneklerin desteğini alarak gitmişler oraya. Oraya gitmişler ama ciddi mağduriyetler yaşamışlar. Her zaman Aydın Bolak abi gözleri dolarak anlatırdı. Eksi 60 derece. Bir ülkede bu arkadaşlar çok defa maaş alamadan hizmet veriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Gözüyle gören insan. Gözüyle gören insanlardan zaten aleyhinde olan olmadı. Oturduğu yerde oturup böyle sırf işte aleyhte duygularla, düşüncelerle beslenen, beslenme mi denir buna? Kafası karıştırılan mı denir? Her ne denecekse kafası karıştırılan insanlar oturdukları yerde ahkam kesiyorlar. Değirmenin <gülüyor> suyu nerede? Bana da biri öyle dedi yani. Bu değirmenin suyu nerede? Bir zaman milli mücadelede bir tarafta öküz bir tarafta kadın cephane taşıyordu. O nasıl bir güçlü ve milletin Allah'ın izniyle inayetiyle istiklale münhacer olduğu, milletin istiklaliyle sonuçlandı o. Dört bir yanı ülkemiz işgal edildiği bir dönemde bu sadece askerin de yapacağı iş değildi. Millet dört bir yandı öldü. Ve biz cephelere mekteplerdeki talebeleri döktük. Milletin savaşıydı, ölüm kalım savaşıydı. Elbette toprağı için, ülkesi için, ülküsü için, dini için, diyaneti için, haysiyeti için, namusu için ölecekti. Şerefli öldü ve şehit oldular. Evet, millet istiklal mücadelesinde nasıl döküldü, saçıldı, evindeki kapı kaçağı götürüldü, eritti, kasatura yaptırdı, silah yaptırdı. Aynen bu dönemde de, Medenilere galebe ikna iledir demiş. Ve biz ancak eğitimle, öğretimle insanların seviyesini yükseltiriz. Kavganın önünü de ancak bu yolla alabiliriz demiş. Dünyanın dört bir yanında gitmiş okul açmışlar bu insanlar. Değirmenin suydu o. yani. Milleti bir dönemde yeniden bir kere daha istiklalini ona kazandıran güç neyse şayet günümüzde de bu eğitim faaliyetlerinin arkasındaki güç Allah'ın inayet ve keremiyle odur. Çok defa ben onlardan dinledim ve gözlerim doldu her defasında da. Bu arkadaşlar dünyanın dört bir yanına gittiler. 3 ay, 4 ay maaş alamadıkları oldu. Hissi rekabetle başkaları da resmi gayri resmi bu işi yapmaya kalkanlar oldular. Biz de yapalım dediler, yapabiliriz bu işi dediler. Fakat oraya gidecek insanlar 2000 dolar, 3000 dolar para istediler. Oysa ki bu arkadaşlar sadece burs parasıyla gidiyorlardı. Bu orada çokları ikinci bir iş yapıyordu. Tezgahtarlık yapıyorlardı. Gitsinler, araştırsınlar, sorsunlar, görsünler, öğrensinler. Binaların inşaatlarında çalıştılar. Hatta oraya giden vakıf temsilcileri, dernek temsilcileri okulların inşaatlarında, restorasyonunda çalıştılar. Doğrudan doğruya amele gibi, ırgat gibi çalıştılar o okullarda. Bir hareket böyle olursa o bağımsız hareket demektir. Yoksa diyet ödersiniz, ömür boyu diyet ödersiniz. Devletler bile diyet ödüyorlar. 6 seneye girdi buradayım ben buradaki hiçbir insanla görüşmedim. Sadece doktorlarla görüştüm. Oysa ki buraya gelmeden evvel ben ister beni Türkiye'de ziyaret edenler isterse ben buraya geldiğimde entelektüel seviyede çok görüştüğüm insanlar vardı. Fakat aman şunu derler bunu derler diye kimseyle görüşmedim ben. Bir savcıya gitim ifade verdim bir de doktorlarla görüştüm kimseyle görüşmedim. Üç gün, dört gün ekmek yemeden memur olduğum dönemde, ekmek yemeden durduğum dönem oldu. Borç almaya bile utandım. Bayramda bir kutunun dibinde balım vardı, onu ağzıma aldım, kürsüye çıktım. Aç karına, içimi bayıldı, bayılarak kürsüde vaaz ettim. Hep onurumu korudum. Ve çalıştığım yerlerde millettem iş şey almadım. Kestane pazarında bir kuruş almadığımı, yemeklerini yemediğimi yedi dünya bilir. Sabunlarını elime sürmediğimi yedi dünya bilir. Devlet bana vaizlikten maaş veriyor. Halka vaaz ediyorum diye maaş almam da caiz değil. Kestane pazarına düşünce idareci olarak dedim ki burada hizmet ediyorum, buradan bir şey almayınca o maaş bana helal olur dedim. Eğer bir yerden bir gelirim olsaydı, şimdi almadığım gibi o günde onu almazdım. Tehlif ücretiyle geçiniyorum şimdi. Şimdi almıyorum o maaşı, bir fakir alıp geçiniyor. Ben vaaz etmiyorum ki devletten maaş al. Bu genel tabiatım benim yani. Kimseden bir şey kabul etmedim. Bağımsız olma onları kuşkulandırıyor. Bağımsız olunca nasıl hareket edeceği belli olmaz diyorlar. Vatanını seven nasıl hareket ediyorsa öyle hareket eder. Ülkesinin insanını seven nasıl hareket ediyorsa öyle hareket eder. Ama ihtimallere bina bir şey söylüyorsanız, o mevzuda sizi ikna edecek bir argümanımız yok yani. Ne söyleyelim, ne diyelim, yani vallahi billah mı diyelim? O zaman da o münafıkça yaklaşmalarınız var sizin, takıya diyeceksiniz o mesele. Müslümanda takıyı olmaz. Takiyeyi dinsiz yapıyor. Onlar başka türlü görünüyorlar. Dün mao mao diyorlardı. Lelin lelin diyorlardı. Şimdi de başkalarına döndüler, yöneldiler. Onları kullanıyor. Dine, diyanete ve ehli diyanete hücum ediyorlar, saldırıyorlar. Takiye'nin daniskasını onlar yapıyorlar. Müslümanlıkta takiye yapanı Efendimiz buyuruyor ki o bizden değildir diyor. Bir müminin Yüreği titrer böyle bir mesele karşısında. Men felise minna. Aldatan bizden değildir buyuruyor. Benim ümmetim değildir diyor Allah Resulü. Hayatını dine bağlamış, dünyevi uhrevi saadetini dinde gören bir insan için bu çok ağırdır. Bunu dedirtmez bir mümin. Bu açıdan Takiyenin, baştağın taniskasını onlar yapıyorlar. Bir diğer hususta şudur. Kara para mevzu dünyada hassasiyetli üzerinde durulan bir şeydir. Eğer Türkiye'de Eğerse yurt dışındaki bu müesseselerde meşhur bir yolla bir girdi varsa, bir çıktı varsa bunlar ne oradaki o devletin kontrolünden kaçabilir, ne Türkiye'deki devletin kontrolünden kaçabilir. Kaldı ki devlet müfettişleriyle gelip kontrol ediyorlar, defterlere bakıyorlar, girdiğe bakıyor, çıktıya bakıyor. Eğer bir yerden bir suyun değirmen suyu değil de öyle damla damla sızmazsa söz konusu olsa herhalde onu zannediyorum, medya lisanıyla gürül gürül halka ilan ederler. Çünkü itibarla oynamaya alışmış bu insanlar, böyle bir mesele karşısında rahat durmazlar. Ben biliyorum ki çok defa şöyle dediler yani, falan da filan da böyle, bizim halk nazarında onlara sukut ettirecek şeyler bulunmasa bile, çevrelerinde ve yakınlarında bulunan insanları yere vurun, onunla batıralım bunları dediler. Şimdi bu kadar hınçla hareketin üzerine gelen insanlar, eğer orada bir kara para meselesi olsaydı, bir değirmen suyu olsaydı, bunu çoktan bulur çıkarırlardı. Vakıflar var işin içinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü var işin içinde. O günden bugüne kadar kaç defa devlet başındaki insanlar değişti, kaç defa o teşkilat değişti, kaç defa müfettişler değişti, kaç defa teftiş edildi bunlar, teftişten geçti. İne'den ipliğe teftişten geçti. Eğer inim ucu kadar bir şey olsaydı, bunu zannediyorum İsrafil'in sur sesiyle bütün dünyaya ilan ederlerdi. Öbür dünyada da öyledir bu. O dünyada da rakip okullar vardır. Eğitim seviyeleri öyle değildir. Ve kendi devletlerine yüz dolar gibi, elli dolar gibi para alarak çalışıyorlar. Bu arkadaşların başarılarını çekemiyorlar. Sürekli rüşvet ala ala yaşıyorlar, ayakta duruyorlar. Eğer öyle bir sızma olsaydı orada çoktan haber verirlerdi ve batırırlardı o kulları, o meseleleri batırırlardı. Şimdiye kadar şöyle bir şey olmadı. Şimdi o kadar böyle kuşkuyla insanlara bakan insanlar, o mali meselelerde hiçbir şeyi gözden kaçırmazlar. Eğer bir dirhem kadar bir şey olsaydı, onu şimdiye kadar onlar buna katiyen fırsat vermezlerdi. O kadar hassaslar o mevzuda, o kadar duyarlar ki, Tüccarları bile sıkıştırıyor, iki ayaklarını bir kap içine koyuyor. İstiş gitsin baksınlar, gitsin sorsunlar, gidip sormadan, araştırmadan, üzerinde durmadan ezbere konuşmasınlar. Türkiye'nin geleceği adına çok önemli bir şeyi baltalıyorlar demektir. Şimdi Türk toplumuna mal olmuş bir hareket. Bence o Türk toplumuna mal olmuş genişliğiyle yapması gerekli olan şeyi alabildiğine manevra genişliği içinde götürmesi lazımdı. Mesele bana nispet edildiğinde, ben işin içinde varmışım, aktif bir insanmışım gibi gösterildiğinde Türk toplumuna mal olmadan da çıkar o mesele. Hem bana mal edilmesi doğru değil zaten onun. Bu hareket pek çok faslı müştereki paylaşan insanların bir noktada birleşmesinden ibarettir. Yani aynı duygu, aynı düşünceyi. ...paylaşanlar, takdir edenler... ...hakikaten çok güzel şeyler diyenler... ...bir yerde bir araya gelmişler. Biri diğerini örnek almış, öbürü onu örnek almış... ...millete mal olmuş bir mesele. Ben bu meseleleri ben sevk idare ediyorum... ...dersem bu daiyane bir mesele. Ben rüyamda bile göreceğim bir mesele değil bu. Bu millete mal olmuş bir mesele. Türk toplumunun dehasından doğan bir mesele. Ruhundaki dehasından. Anadolu'nun yetiştirdiği... ...dehadan doğan bir meseleler bu. Dolayısıyla... Bir insanın ona sahip çıkması, kendisini çok ciddi bir tekebbür içinde, bir nahve içinde görmesi lazım gelir. Tekebbürden de, böyle çalım çakmadan da Allah'a sığındırım. İkincisi, onca hizmet eden insanın hukukuna tecavüz etmiş olurum. Onca insanın emeği, semeği var, cehdi var, gayreti var, teri var. Onları ben planlıyorum, ben yapıyorum, ben sevk ediyorum gibi havalara girsem, benim itikadıma göre şirk olurum. Bir millet yapıyor, bir milletin fedakarlıkları yapıyor. O fedakarlıklarla, Allah'ın izniyle, inayetiyle devam ediyor. Bir kere temelde, işin temel esprisi açısından benim bu işe sahip çıkmam, gitmem falan doğru değil. Bir de genel ahlakım itibariyle. Bakma, takdir etme falan bunlardan rahatsız olurum. Bir, meçhul hissimi ifade edeyim, Size belki daha evvel de ifade etmişimdir. Senelerce, 30 sene yakın cami küslerinde vaaz ettim. İmam odasından çıkıp kürsüye doğru giderken derdim ki keşke şu fizikteki ışınlanma hadisesi gerçekleşse de ben imam odasında kendim ışınlasam, kürsüde bulsam, kürsüde ışınlasam, imam odasında bulsam da halkın içinden geçmesem. Kimisi cübbene dokunur, kimisi yüzüne bakar, bakmak ise bir keramet var diye ve ben bunların altında ezilirim. Fakat bana yetiştiğim muhit hep tevazu öğretti. Hatta kendi yaptığım şeyleri de diğer esbabı nazara itibarı alarak inkar ahlakını öğrettiler bana. Hayır, yapılan şeyler bana ait değil. Bir, bu karede de beni görün. İkincisi, Amerika'dan Türkiye'ye giderken uçağın içinden telefon ettim ben. Dedim ki, iki kişi arabayla gelin, bizi alın, diye. başkasına duyurmayın. Öyle istikvalen şaşaadan başlayan şovdan nefret ederim. İrenirim yani. İrenirim diyorum. Ondan hoşlananlardan da irenirim. Tabiatım buysa benim. O mesele de millete mal olmuş bir ise. Hep içimden geldi, o arkadaşları çalıştıkları yerde tanıyabildiğim kadarıyla gidip ziyaret edeyim, teşvik edeyim. Fakat madem millet yapıyor, madem millet de gidiyor, benim de ehlim ne kadarsa, ben de işin içinde o kadar varım. Oraya gittiğinizde bir şeyin şuhu, namı filan realitesinin, gerçeğinin önünde gidiyor. İşte bu işlere de fikir veren, fikir babası olan filan bir adam gelmiş böyle nauzu billahi Teala. İki adam gelse sağ olun bizi ihya ettiniz falan deseler ben yerin dibine batarım orada yani. Şimdi şu anda anlatırken bile sırılsıklam oldum. Sırılsıklam olurum orada. Bu açıdan hiç gitmeyi düşünmedim buralara. Bir dönemde gezdim her yerde söyledim. Yine fırsat olsa iner yerde söylerim. Buradan da söylerim. Eğitime önem verin derim. Bunu cami kürsülerinden söyledim. Gizli kapaklı da söylemedim yani cami kürsülerinden camideki cemaatle. Beni karşı karşıya getirecek sözler ettim, şah sözler ettim. Bu ülkede vatan evladı sadece Kur'an kurslarında okuyanlar mıdır dedim. Neden mekteplerde okuyanlara sahip çıkılmıyor? Ve bir dönemde İmam Hatip Mektepleri çoğaldı. İmam Hatip Mektepleri için koştum ben. İmam Hatip Mektebi derneğin başında senelerce idarecilik yaptım. Senelerce fabrika fabrika dolaştım. Adeta kapı kapı dilencilik yaptım. Ve sonra da dedim ki yine o cami kürsülerinden bu ülkenin evladı sadece İmam Hatip'te mi okuyor? Neden başı okullarda okuyan insanlara bakmıyorsunuz? İmam Hatip'te okuyanların sayısı yüzde kaçta kaça tekabül eder? Bir sürü talebe var bunların dışında. Neden onlara sahip çıkmıyorsun, bakmıyorsunuz? Neden özel okullar açmıyorsunuz? Özel okul açma imkanı doğduğu zaman da arkadaşlar hemen açmaya başladılar. Bu açıdan cami kürsülerinde teşvik edilmiş, gelen herkes onların o şom ağızlarıyla ifade ettiği şeyler, hani mürit, şeyh, irtibatlar, alekallar falan gibi sevimsiz laflar, cahilce laflar, düşünmeden taşınmadan konuşulan laflar, mevzu bilmeden konuşulan laflar, kin kokan, nefret kokan, haset kokan, Meziyeti kendine hep raci olmasını düşünen ve olmadığı zaman da başkalarından rahatsız olan temelde paranoya yaşayan bir kısım hasta ruhlar onların karşısında olanlar. Ve ben umuma söylediğim bu sözleri gir alma niyetinde değilim. Ne diyeceğim yani millete? Ben bir zaman size şöyle demiştim, bir zaman böyle demiştim, ben yanlışmışım, o işten vazgeçiyorum. Siz çocuklarınızı mülkiyeye koymayın, hukuka koymayın, falan yere koymayın, filan yere koymayın. Şimdi fırsat bulsam yine teşvik edeceğim. Yine diyeceğim ki bir ülkede ne kadar okul varsa hepsi o ülkenin insanın okullarıdır. Bütün bu okullara çocuklarınızı veriniz, sahip çıkınız. Ruh ve mana köküne bağlı, sizin tarihi değerlerinize bağlı insan yetişsin derim. Bugün de derim aynı şeyleri söylerim. Bu açıdan inandığım bir şeyi söylemişim. İnandığım bir şeyi söylemeden de vazgeçme niyetinde değilim ben. Yine söylerim. Eskisinde bir yanlışlık görmüyorum ki şimdi... Vazgeçeyim ondan, o düşüncemi, o mülazamı tahsiye edeyim. Bir şeyi yanlış görüyorum. Bu meseleyi ben 20 yaşındayken kavrayıp da ta o günden cami kürsülerine çıkıp haykırmam lazımdı. Demem lazımdı ki bu ülkenin insanı sadece Kur'an kursunda okumuyor, İmam Hatif'te okumuyor, hatta sadece şu lisede, bu lisede de okumuyor. Memlekette ne kadar okul varsa hepsine neden çocuklarınızı koymuyor derdim. Kime derdim? Anadolu insanına derdim. Türk insanına derdim. Ve şimdi aynı şeyleri söylüyorum. Bundan kimsenin kocunmaya hakkı yok. Ben özbe öz kütüyüm sağlam Anadolu çocuğuyum. Özbe öz Anadolu çocuğuyum. Dolayısıyla ben Anadolu insanının kendisine ait hakları istirdat etmesi, sahip çıkması, her yere girmesine lüzumuna inandım ve onu aykırdım. O okullarda da o yapılıyor. Bizim tarihi ve milli değerlerimiz ihya ediliyor, ruhumuzun heykeli ikame ediliyor.